Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Mecriti Değerli dinleyenler, Orta Çağ Batı dünyasında bilimle din çoğu kez çatışma halinde olmuştu herhangi bir bilimsel buluş yapmak için kilisenin onayını almak gerekmekteydi. Bir buluş, bir görüş kilisenin fikirlerine tersse, bu görüş ve buluş sahibi derhal cezalandırılmaktaydı. İslam medeniyetinde ise tam tersine, bilimin önündeki tüm engeller kaldırılmış, bilim adamını teşvik eden uygulamalar getirilmişti. Çünkü İslam, bilimi müminin kaybedilmiş malı olarak görüyor, ve nerede bulursa derhal almasını emrediyordu. Müslüman alimlerde kaybedilmiş malların nazarında baktıkları bilgiyi bulabilmek, alabilmek, öğrenebilmek için ömürleri boyunca çalışıyorlardı. Değerli dinleyenler, Endülüs Emevi zamanında Madrid'de doğan ve burada büyüyen, tam adıyla Ebu'l Kasım Mesleme bin Ahmet el-Farazi el-Mecriti de bu bilginlerden biriydi. Sadece kendi ilmini artırmakla kalmamış, Avrupa'da Rönesans'ın temellerini atan en önemli bilginlerden biri olarak tarih sayfalarında yerini almıştı. Endülüs halifelerinden 2. Hakem ve 2. Haşim dönemlerinde Kurtuba'da yaşamış olan El-Mecriti, ilim öğrenmek ve kaynak araştırmak üzere doğuda bulunan İslam ülkelerine yaptığı geziler sırasında edindiği kaynak kitapları Endülüs'e getirmiş ve tercüme etmiştir. Dolayısıyla... Matematik ve gökbilimi konusundaki ilk bilgiler El-Mecriti vasıtasıyla önce Endülüs'e sonra da Avrupa'ya girmiştir. Harizmi'nin Zici'ni inceleyerek bazı yerlerini düzeltip geliştirmiş ve yeniden yayınlayarak Batı'da tanınmasını sağlamıştır. 1126 yılında bu eser Latince'ye de çevrilmiştir. El-Mecriti, Battani'nin Zici Sabi eserinin de özetini yaparak, bu eserin latinceye çevrilmesine önce olmuştur. El Mecriti'nin usturlap ve kullanımına dair yazdığı Kitap Fil Usturlap isimli eseri de latinceye tercüme edilmiştir. Batı dünyasının trigonometri, özellikle sinüs ve tanjant kavramlarıyla ilk karşılaşması da El Mecriti'nin çalışmalarıyla olmuştur. El Mecriti, Cabir bin Hayyan ve Razi'den sonra İslam dünyası için önemli bir kimya üstadıdır. Kimyanın hurafelerden, sihir ve tılsımdan kurtarılıp bağımsız bir bilim haline gelmesini sağlamıştır. Matematiğin kimya için vazgeçilmez bir bilim dalı olduğunu düşünüyor, öğrencilerine de metodunu öğreterek kimyevi reaksiyonlar üzerinde durulması gerektiğini anlatıyordu. Yetiştirdiği öğrencilerin önde gelenleri arasında Ebul Kasım İbnus Safar, İbnus Sem, İbnü'l Hayyat Zehravi, Ebu Müslim İbni Haldun ve Amr bin Abdurrahman el-Kirmani gelmektedir. Değerli dostlar, El-Mecriti'ye göre kimya konusunda söz sahibi olmak isteyen bir kişi, öncelikle matematiği çok iyi öğrenmeli, astronomi ve fen bilimlerinde belli bir seviyeye ulaşmış olmalıdır. Daha sonra Cabir bin Hayyan ve Ebu Bekir Razi'nin eserlerini okumalıdır. Bu konularda bilgi sahibi olduktan sonra kimya deneyleri yapabilir seviyeye gelinecektir. Kimyevi maddelerin incelenip ilmi tetkike tabi tutulması yalnız böyle mümkündür. Endülüs Emevilerinin ilk bilginlerinden olan El-Mecriti, kendi çalışmalarının yanı sıra Doğu İslam dünyasındaki bilimsel gelişmelerin Endülüs, sonrasında Avrupa'ya aktarılmasında büyük hizmetleri olmuştu. Ayrıca Endülüs'te felsefenin ve felsefi disiplinlerin gelişmesi için de çaba harcamıştı. Efendim, El-Mecriti'nin Kurtuba'da kurduğu medresenin yakınlarında Endülüs Emevi Devleti tarafından 600 bin kitaplık bir kütüphane kurulmuştu. Avrupalı ilim meraklıları Kurtuba'ya geliyor, Arapça öğreniyor, El-Mecriti gibi birçok Müslüman bilim adamının talebesi oluyorlardı. Burada ilk eğitimlerini alan batılı talebeler, İslam bilim adamlarının eserlerinin kopyalarıyla birlikte ülkelerine dönüyor ve bu eserleri henüz canlanmakta olan batı bilim çevrelerine ulaştırıyorlardı. 1007 yılında Kurtuba'da vefat eden El Mecrid'i pek çok öğrenci yetiştirmiş ve kendisinden sonra gelenlere 10 civarında eseri miras bırakmıştır. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır